Ezelî ve ebedî bir zat-ı zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine hatsiz işaretler ve nihayetsiz şahadetler ettikleri gibi bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi Ef Ali Rabbaniyenin ve esma İlahiyenin ve sıfatı ı Samedaniyenin ve Şuunatı Subhaniyenin kendilerine layık ve muvafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zatı ı Akdes'in cemaline ve kemaline bedahetle şehadet ederler.'' İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati,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 işte bu yolcunun bu makamı kutsiiden aldığı dersin kısa bir mealene bir işaret olarak birinci makamın on dokuzuncu mertebesinde La ilaha illallahul wajibul wujudil wajidul ahdu lahul asmaul husna, wallahu sifatul uliyya, wallahu mithalul aal al, lâdi dâl ala wujub wujudhi fi wajdatihi zâtul wajibul wujud, bi ajma' al jam'i al sifatihi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 La ilahe illa huve'l-azîzul-hakîm denilmiştir. Üçüncü şua olan bu münacat risalesi, Ayetül Kübra ve beş altı risaleler ile birlikte, Kastamonu'da tehlif edilmiştir. Üstadın Kastamonu'daki hayatının seyrine ve meşguliyetine ve hizmetinin hangi meseleler etrafında döndüğüne parlak bir numunedir. Evet, Sayit Nursi, bu risalelerdeki hakikatların delaletiyle,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 Hem kainatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şumulunu isbat eder. Elhasıl bu 8. hüccet-i imaniyenin her bir mukaddemesinin 8 neticesi var. 8 mukaddemelerin her birinde 8 neticeyi delilleriyle ispat eder ki bu cihette bu 8. hüccet-i imaniyede yüksek meziyetler vardır. Said Nursi